Adaptasyon. Merhabalar Onur. Mahir selamlar, merhabalar. Nasılsın? Gayet iyiyim. 29 Temmuz 2012 yeni bir bölümde birlikteyiz. Evet, ben de döndüm Boston'a bak. Yani uzun zamandır görüşemedik gibi geliyor bana şu anda. Evet, sen bir cross-country olayındasın yine galiba. Şeye gittim, Grand Canyon. Çok güzel. Nasıl? ...derin. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız orada Çinli Tristler vardı. Hı hı. Yani hiç... ...renkenyindir, dünyanın en derin yeridir falan hiç... ...iplemeden... ...fotoğraflarını çekiyorlar, sağdan sola koşturuyorlar. Yani bir tanesinin düşmediğine çok şaşırdım yani, düşmeleri gerekiyordu. <gülüyor> <gülüyor> evet, yani... ...çok Çinli var herhalde biri düşer, için bir gün. <gülüyor> <gülüyor> Bravo Mahir, çok Böyle güzel diyelim. bir Pazar pazar gerçekten de iyi başladık. Ben bir kahveden bir tane daha yudum alayım. Evet. Ee, bugün biliyorsun çok uzun süredir almayı beklediğimiz Assolis konuk arkadaşlarımız var. Ancak yakalayabildik yani 15 program sonra. Evet. <gülüyor> yani Assolis'le de... yakalayacaktık, evet, yakalayamadık. Kaç dakika yakalayamadık? Ölüdeniz olmadı. Mayıs Haziran derken Temmuz sonunda ancak yanları evet. verdiler. <gülüyor> evet konuklarımız SuperBeta'dan ee, Özgür Sezer ve Tuğçe Senar, kendilerinin e, Türkiye'de bence özgün ve butik olduğuna inandığım bir şirketleri var. Ee, yani birazcık daha böyle bir reklam alanında innovatif olmaya çalışan, özgün işler yapmaya çalışan bir şirket olduğunu düşünüyoruz. Özgür benim e, üniversiteden arkadaşım, neredeyse 15 senedir çalışıyoruz yani. Bayağı merhaba. Mı? Özgür merhaba. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tuğçe sana da merhaba. Selam. Şimdi biraz Bu arada düzeltelim istiyorum. Turizm işi yapmıyoruz. <gülüyor> Bu kadar <gülüyor> gel. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış anlaşılmasın reklamcıyız. <gülüyor> Tur diye biliyordum ben. <gülüyor> evet. Şey, sanıyorum aranızda şöyle bir görev dağılımı var. <gülüyor> Tuğçe daha böyle bir Advertising ve Marketing üzerine yoğunlaşırken Özgür daha Creative Direction Kısmına yoğunlaşıyor Doğru mu? Oldukça doğrudur Yani ama hani kredi süreçte yani İkisi aslında ayrı durumlar değil. Ben tasarımcı bir ekranımdan yürüyorum Çünkü şey daha bir marketing ama İkisi birbirini besleyip tek bir product Çıkarmaya yoğunlaşıyor Artık, Aynen öyle. artık beslemeye başladım gerçekten. Eskiden hani böyle hep ayrıydı ya. Metin yazarının işi o, sen karışma falan gibi şeyler oluyordu yani ajanslarda. Sizde evet, öyle bir şey yok herhalde. Aslında geleneksel yapıda da onu biraz değişmeye başlamışlardı son zamanlarda. Bizim işimizde o daha da önemli çünkü hani tas tasarımda, strateji de ideation'da hepsi birbirine içe geçmediği zaman bir ayağı Kırıkması oluyor ve bu bizde daha çok ortaya çıkıyor. Gelenekselde amcakla toparlayabiliyorduk konu bir noktada, artık anlık feedbacklerle iş yaptığımız için toparlayabilmek için de baştan itibaren beraber götürmemiz gerekiyor fikirlerim. Evet. Diye düşünüyorum. Şu model biraz hakikaten fabrikasyon durumlarda. Evet. Hani zaman hakikaten ürünün önüne geçiyor gibi diyeyim. Bir makin gibi hani büyük evet. ajanslarda. Biraz sorunsa hakikaten. <gülüyor> yani, evet fabrikasyon olmasının etkisi var tabii. Peki bir şey soracağım. Neden? Şimdi çok güzel başladınız. Aslında başka bir yerden girecektim ama bu konuyu şey, kaçırmak istemiyorum. Büyük ajanslar bu fabrikasyon işleri alarak ve bitirerek yani bunlar üzerinden para kazanarak nasıl devam edebiliyorlar? Yani benim mesela ilgimi çeken şey burada New York'ta da çok büyük ajansların çok büyük hesapları var ve yapılan işler averaj yani hani reklamcılık açısından da averaj, tasarım açısından da averaj, fikir açısından da averaj yani bu böyle artık şey mi olmuş yani acaba bir kişisel ilişki network'üne mi dönmüş yani ne yapılırsa yapılsın zaten o account yine gelecek sene kontratı yeniliyor falan gibi Kontrat yani Tuğş'e de... daha iyi cevap veriyor ama benim gördüğüm, benim gördüğüm en tip ajanslarının bir yandan da bir Başka işler de yapıyorlar. Medya satın alma yapıyor mesela. Evet, <gülüyor> evet. Asıl parayı oradan hüpletiyor. İşte gidiyor büyük markayla, global markayla global bir anlaşma yapıyor. Dünyanın her yerinde böylece e, kar ediyor. Hı -hı. Borsada ayağı var. Hı -hı. Ama bu söylediğine şöyle katılmıyorum Hayır, Şu anda 2-3 tane research op um de e, bir global ajansların hem karlılıklarının düştüğü hem de büyük müşteri kaybediyorlar. Hı -hı. Mesela bir otomobil markası tam adını hatırlamadığım için uydurmayayım şimdi. Hı -hı. E, i̇ki büyük ajansı Rusya'ya sokup bir tanesiyle çalışacağım. Deep böyle 30 milyon dolarlık akauntunu bir anda kesti. Hı -hı. E, yani şu anda çok büyük kayıplar oluyor. Büyük ajanslar da bunun biraz derdine düşmüş durumda. Yani, oh çok iyi gidiyor. Hiçbir derdiniz yok Hı -hı. diyen büyük ajans da kalmadı bence. Öyle mi? Ama yani en azından belli bir süre yani, buralara, yani bana sorarsan ne bileyim bizim zaten eğitim hayatımızın başından beri yani bu işlerin çok büyük olacağı işte topluma her işin her iş alanına yansıyacağı falan filan ümidiyle yaşadık yani biz. Bana tabii çok geç olmuş, çok geç gelmiş gibi geliyor bütün bu dijital devrin muhabbeti. Ama en azından şeyi anlıyorsundur herhalde. Hani belli bir süre bu iş bu şekilde gitti gibime geliyor. Şu anda ben de aynı şekilde düşünüyorum. Küçük ajansların biz de zaten Onur'la hep onu konuşuyoruz. Hem flexible olmaları hem de bürokrasi mantığına farklı bir şekilde yaklaşmaları sebebiyle de hem de daha yaratıcı Ama mesela. sadece ajans da değil yani şu anda Web 2.0'ya falan filan diye bahsettiğimiz şeyde COBİ'lerin yükselişi var. Hı hı. Yani e, sadece reklam ajansı değil, müşterinin yapısı da ona göre değişiyor. Müşteri de değişmek zorunda kalıyor. Yani bu Otobesiyle esas da, evet. Fetişi reklam de... değil bu. Ben de Tuğçe'ye katılıyorum çünkü yalnızca reklam sektöründe de bunu ben fetişizm olarak algılıyordum ilk başta. Acaba hani küçüğü seviyoruz, küçük bizimdir, bizim olsun gibi mi yaklaşıyorum diye. Fakat zamanla işlerin işler işine biraz daha içine girdikten sonra bunun ne tür verimlilik sağladığını görmeye başlıyorsun. Yani belki de şirket işi iletişimden tut da işte müşteriyle onların çirkinlere kadar butik operasyonların şu dönemde yani yaşadığımız dönemdeki verimlilikleri e, Kaydeden bir şekilde artmış gibi gözüküyor. Hani bir TV, TV, televizyonda bir dizi var ya, Mad Men diye. E, <gülüyor> yani, <gülüyor> nedir işte, 1960'lardaki reklam şirketi dünyası, 50 yıl önce. Yani şu anda gerçekten de ayrı bir dönemden geçiyoruz. Ben tabii sektörü çok iyi bilmiyorum ama diğer sektörlerden gördüğüm bu butik operasyonların e, bu dönemdeki yeri hep, böyle, hep verimlilik. E, Tuğçe ve size, Türk şirketlerin yani reklam sektöründe veya diğer sektörlerde sizin e, bu konudaki gözlemlerinizi merak ediyorum ve deneyinizinize merak ediyorum. Ne tür avantajlar oluyor piyasada? Yani esneklik bence üretimde de e, üretimin her alanda değerli olmaya başladı. Yani seri üretim ve e, sanayi devriminden sonra ikinci devrim burada geliyor diye düşünüyorum. Yani. Ve de bunun bir ayağı sadece. E, artık Herkes seri üretimden çıkma bir örnek şeyler tüketmek yerine daha kendilerini ifade edebilecek şeyler talep ettiği için tüketicilerdi. Hı hı. Ürün de, ürünün pazarlaması da bu yöne kaymak zorunda kaldı. Yani bunun e, sadece reklam ajansından ajansı tarafında olduğunu düşünmüyoruz. Genel olarak bütün kategorilerde olan bir değişim. Peki maliyetler neden yükselmiyor? Yani genelde Yalnızca teknolojinin etkilerinden dolayı mı maliyetler yükselmiyor böyle kişiye özel üretimler yapmadan? Maliyetler yükseliyor mu, yükselmiyor mu kategorisine göre değişir aslında. Yani bazen de maliyetlerin yükselmesi de gerekiyor ve bu da talep edilebiliyor. Hani bir ayakkabıya 1500 dolar vermeyi talep eden insan var. Ee, biraz hani farklı taleplere daha rahat cevap verilebiliyor internet ve de. Bunun iletişim ayağını destekledi ama üretim de destekledi diye düşünüyorum çünkü dünyayı düzleştirdi. Hı hı. Yani eskiden bir noktada üretim fabrikayı bir yere kuruyorlardı. Lojistik derdini çözüyorlardı. Şu anda her noktada üretim yapabilecek bir entegrasyon sağlayabiliyorlar. Yani dünya düzleşti bu diye düşünüyorum. Ve Biraz daha şeffaflaştı, tüketici dinlendi. Yani Dinlenmek zorunda kaldı. E, yani yayın tek bir taraftan yapılıyordu. Şimdi hani bir Dio Dio var, o Dio yani tartıştığı nasıl ama bir tüketici dinleniyor artık. Ve dinlendiği zaman da ben işte herkesin kullandığı şampuandan değil, saçıma en uygun şampuanı istiyorum bana aynı şeyi verip durmayı duymaya başladıkları için esnek zorunda kaldılar diye düşünüyorum ve bu talebin bir yansıması da iletişim tarafında oluyor. ya da muhteşem yüzündeki yüzü istiyor mesela <gülüyor> onu beğeniyor <gülüyor> <gülüyor> pazarda satıyorlar ya bilmeden enin bir şeyim gidiyor ha, evet hürrem'in giydiği iç çamaşırı istiyor diyorsun yani <gülüyor> aynen öyle <gülüyor> evet. talep var yani <gülüyor> ee, peki şimdi bu işler böyle Bence güzel bir şekilde hani global olarak Tuğçe çok iyi ifade etti yani endüstri devriminden sonraki en önemli ikinci paradigm shift diyelim. Hani burada bir paradigma evet. değişikliği var. Bütün iş hayatına dair. Ee, ve insanların e, ekonomiye entegre olma şekillerine dair diyelim. Hani bu tüketim olarak tabii ki en başta gerçekleşiyor genelde. Ee, bu işler peki lokal olarak yani hani herkes konuşuyor şu anda işte Global Village. İşte artık Çin o kadar uzağımızda değil, kimsenin, ülkelerinin kapıları kapalı değil falan filan gibi laflar var. Sürekli son 5-10-20 senedir alanına göre değişiyor. Ee, ama hı. hala bir lokalite var galiba ortada. Yani biz de sonuçta bu program... Tamam işte ne? Lokalite hı hı. değerli olmaya başladı. Hı. Yani işte atıyorum biz binlemlerle'nin yumurtasını almayı tercih ediyoruz. Amerika'da bu daha fazla örtüne çıkmaya hı hı. başladı mesela. Hı. İşte bilmem sütü, bilmem ineğinin eti. Hı -hı. İşte atıyorum Paris'in ayakkabısı falan. Hı -hı. Location artı biraz da markaya da döndü. Hı -hı. Çünkü e, nereden geldiği bilinmeyen homojen ürünler, daha çok farklı bir evet. Birazcık da hani lo lokali de talep var konuda bence. Tamam yani organik tavuk değil de. Kasaptan aldığım, ada pazarından onun aldığı, bilmem ne getirdiği bir şey tavuk evet. mesela. Hı -hı. Mesela şeylerde artık bazı sütlerin ve daire ürünlerinin, işte süt ürünlerinin QR kodla hangi nerelerden geçtiğini hangi çiftlikten alındığını falan takip edebiliyormuşsun. Böyle birkaç tane kampanya gördük. Gerçi şu kampanya yaşamasındadır eminim o gerçekten üretim bandına yansımış mıdır emin değilim ama Hı -hı. Bir bu da bir farklaşma öğesi olarak kullanılıyor şimdi. Yani tavuğu alıyorsun, daha sonra evde sikenliyorsun. Nereden geçmiş? <gülüyor> evet, evet, evet. Şurada kafesten sikayım. <gülüyor> annesi kim? Babası kim? kayıcısı kim? <gülüyor> ya aslında çok önemli bir konu. Yani ben e, işte her sorun beraberinde bir başka bir trendi geçiriyor. Vakti zamanında işte herkese yetecek kadar tavuk, herkese yetecek kadar süt derdi vardı. Seri üretime geçtik. Şimdi seri üretim dediğin şey işte GDO'lar, hormonlar, acayip koşullarda kesilen inekler ve dertleriyle başka bir sorun çıkarttı. Hı hı. Şimdi bunu çözmeye çalışıyoruz mesela hani gıda sektöründe. Peki böyle benim e, lokalizasyon konusu çeşitliliğe en güzel e, yöntemleri Çok... öneriyor ya da... Yöntemlerden bazılarını öneriyor gibi görünüyor. Ee, benim birazcık da lokalizasyonla ilgili sormak istediğim şey hani Türkiye'de bu değişimler nasıl oluyor? Yani çünkü ne bileyim ben ve tanıdığım birçok meslektaşım yurt dışında belli işleri yapmak istiyor. Çünkü hani bazı ülkelerde bazı mesleklerin ya da bazı fikirlerin daha erken uygulamaya geçirilebileceği ekonomik ortam ya da daha hazır bir piyasa olduğuna inanıyor. Türkiye'de hani evet. uzun bir süredir bir piyasada bir değişiklik, bir hareketlilik, en azından Avrupa'ya göre çok daha fazla bu konularda bir canlılık görüyoruz. Ben birazcık aslında merak ettiğim için de olarak sormak istiyorum. Yani Türkiye'de şu anda e, dijital reklam, dijital pazarlama adına yapılan projeler ve bu projelerin içeriği ya da inovatif olma özelliği nedir sizce? ben çok kısa genel bir cevap vereyim bu konuda Özgür'ün daha iyi değerlendirmesi vardı da ee, yani bizde aslında dijital pazarlama gelmeden evvel reklamcılık dediğin hadise 2001 yılından beri yapılıyor ülkemizde <gülüyor> ondan, ondan evet. evvel hiçbir şirketin e, tüketici ikna etme kaygısı yoktu enflasyondan para kazanıyorlardı. <gülüyor> 2001'den beri artık enflasyondan para kazanamadıkları için tüketici ikna etme gibi bir derde düştüler <gülüyor> 2006'da da Facebook geldi. Sen düşün halimize. Evet, hızlı yani biraz geriden gelmemizin sebebini ben daha pazarlama tüketici ikna etmeye çalışan pazarlamanın yeni yeni oturduğunu düşündüğüm için. <gülüyor> Modern olamadan postmodern olduk diyorsun. <gülüyor> Çok hızlı adapte olmak zorunda kaldık. Post avantgarde bile olduk diyebiliriz hatta. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Ama senin şey tarafındaki yorumlarına Sın bu yana geldiğinsin. O ya, global yapıyı yerelleştiriyordunuz. Ya o yani sure şey gibi cevaplar göstermesine var. Hani gene baktığın zaman Türkiye'de ekonomik olarak kuvvetli dört 5 tane şey var bunun dışına çıkamıyorsun. Hı hı. Hani canlanma bence daha çok bu konuda düşüne insan sayısının artması yönünde oldu. Hı hı. Ee, daha fazla mühendis var. <gülüyor> ee, daha fazla sosyal medyacı var. Hı hı. Ee, ama gene tüketici yok hani <gülüyor> baktınız çünkü nüfusun büyük bir çoğunluğu e, çok da fazla ilgilenmiyor her zaman olduğu gibi çünkü bir e, finansal gücü yok diyeyim başka bir kaygıları var diyorsun <gülüyor> evet yani gerçi ger hayatla ilgili başka kaygıları var hakikaten daha ger gerçekçi <gülüyor> <gülüyor> süre var etmekle ilgili ee, son önemli şeyler arttı yalnız yani o bence boş bir gelişme e, okay. işte okay. üniversitelerde kuluçka merkezleridir e, bu tip minik kobilere e, dijital sektörde okay. iş yapmaya çalışan yerlere angel'lar hmm. arttı hmm. E, ama gene bir tüketim gene fazla yok yani, yapılan projelerin hmm. hedeflediği yerler gene Avrupa Amerika gibi yerler olmak durumunda bu e, tarz şeyler. yani atıyorum iPhone aplikasyonu en fazla tüketim Amerika'da var 3-5 milyonlar oturup bir şey yapmaya çalışıyorlar çok çeşitli dertleri var. Pazarlamayı bilmiyorlar. Amerika'ya girmeye çalışıyorlar. Amerika'daki dinamikleri bilmiyorlar Hı -hı. falan filan gibi. Ama bir çaba var en azından. E, peki. Sen önce Özgür biraz önce sosyal medyacılar arttı dedim. Ben hep bu <gülüyor> mevzuyu çok merak etmişimdir yani. Çünkü bazen görüyorum ya ben aslında Türkiye'den ayrıldığım vakitlerde böyle bir durum yoktu yani. Sosyal medyanın hani yükselişte olduğu çok aşikardı ama e, böyle insanlar çok piyasada yoklardı. Şimdi görüyorum yani sosyal medya gurulları var mesela. Yani insanlar, Onlar trendi geçti şimdi. Artık yeniden geri dönüş başladı. Sosyal medyacı değilim ben demeye başladı. Ha. Yani şu o birazcık bir gazı kaçtı. Öyle yani, mi? Facebook fan da milyona vurunca Hı -hı. E, Eee ne yapacağız? Milyon kişi var şimdi yüzümüze bakıyor. Ne diyeceğiz bunlara derdi başlayınca. Yok yok ben sosyal medyacı değilim trendi başlayınca. O trend kapsamında ilk başta şey diyorlardı. Siz televizyondan ne kadar insan alışabilirsiniz ki Facebook sayfanızda bin milyon kişi olursa mesajınızı çap diye onlara iletiriz diyorlardı. Evet, şimdi Ama şimdi, şimdi o bin milyon böyle... kişi bir tane postun altına yüzdürük tane koment atınca <gülüyor> <gülüyor> al başına belayı. <gülüyor> bir de yani acaba... E ne kadar özellikle ya daha çok gençlerin engaged olduğunu hani bu iletişime dahil olduğunu düşünüyorum ben nedense. Bilmiyorum doğru mudur böyle bir rakam araştırma var mı emin değilim ama Türkiye'nin de Avrupa karşısındaki avantajını zaten bu genç nüfus olduğunu düşünüyorum. Evet. evet. Üç, üç çocuk. Üç çocuk olduğunu düşünüyorum. 3 olur, 2,5 <gülüyor> olur, 4 olur duruma göre. Ee, bu gençler ya yani bu diyalo yani birine mesela burada da yine <gülüyor> şeye gelebiliriz. Okey yani giriyorsun, bir şeyi like ediyorsun, bir yere tıklıyorsun, e, birini follow ediyorsun, takip ediyorsun değil mi? E, ama sovat Yani hani hakikaten acaba o markanın sana anlattığı şeyi dinliyor musun? Ya da sen zaten 150 tane marka beğenmişsin, 150'si günde bir mesaj atsa 150 mesaj hepsini nasıl okuyacaksın? Yani inanılmaz bir noise, gürültü evet. ve bu gürültüyü anlayamayacak şekilde yetişen... Kafası çok karışık bir gençlik görüyorum ben. Biraz böyle mi görülürüm? Aslında burada iki tane dert var. Geçen gün biz brieflerimizden çeşitli briefler alıyoruz. Temelden şu olmaya başladı. İlk başlarda aldığımız briefler şöyle. işte follower'ımız olsun. Takipçimiz olsun, fanımız olsun, bizi dinlesinler. Şimdi aldığımız brieflerde şöyle bir şey var. Biz bu adamlara ne diyeceğiz derdi başladı. <gülüyor> Çünkü da temel iki, iki tane sebebi var. Bir bugüne kadar bir ilk Facebook aç. ondan evinde ne yapıyoruz? Zaten bir şeyler izleyen veya okuyan adamların arasına girip kendi marka mesajını verip kaçıyorduk. Ki 30 saniyemiz vardı ya 7 kelimemiz vardı. Hı hı. Şimdi bizi takip ediyorlar ve daha uzun süre konuşup bir şeyler söylememiz lazım. Ama daha uzun süre konuşabilecek bir şeyimiz yok. Marka hikayesi veya markanın söyleyebileceği şey Beni al çünkü daha iyiyim lan, daha, daha öteye gitmiyor. Hı hı. E bunu da kaç defa söylersin ki hani? <gülüyor> evet, <gülüyor> beyazlar al... daha beyaz, renkliler daha canlı. <gülüyor> çevir, çevir söyle ama ne kadar daha farklı bir şey söyleyebilirsin. Biraz hani geçen gün bir blogda yazmıştım. Bu haberlerde haber spikeri sokakta röportaj yapar. Arkada böyle zıplayan elfler vardır. Hı hı. Kamerada kendilerini göstermeye çalışırlar. Ama hani mikrofonu ona tuttuğum zaman memleketine selam söylerseydik. <gülüyor> Başka söyleyecek bir şey yoktur. <gülüyor> Markaların durumu biraz şu anda böyle. Yani dinlemeye başladığımız anda söyleyecek hiçbir şeyleri yok aslında. <gülüyor> e bunun yeni yeni fark ediyoruz. Evet. Eskiden <gülüyor> ulan 30 saniye değil, 1,5 dakikamız olsa neler anlatır diye düşünüyorduk. <gülüyor> e şimdi sonsuz süremiz olabilir eğer anlatacak bir şeyimiz varsa ama anlatacak bir şeyimiz yok. <gülüyor> okay. Peki şimdi burada mesela e, yabancı e, işte public relations şirketleri ya da ne bileyim reklam şirketleri bazen yani çok sık olmadığını düşünüyorum ben. Arada çok büyük bir uçurum olduğunu düşünmüyorum açıkçası şu an Türkiye'deki reklam sektörü ve buradaki en azından büyük e, ligde diyelim. Evet. Ama bazen e, ilginç mesela e, viral marketing kampanyaları fikirleriyle geliyorlar. Evet yani söylediğin şey tespit çok doğru Tuğçe. Gerçekten aslında burada iletişimin bu kadar kayıtlı ve kalıcı olmasından dolayı hani e, söylenecek şey yok yani aslında onu tekrar tekrar söylemek zorunda kalıyorsun o yüzden de birazcık e, sıkışıyor yani durum ve ben bu anlamda şunu sormak istiyorum sanıyorum Tuğçe ve Özgür e, viral videolara çok sıcak birleşmiyorlar <gülüyor> ha işte evet ben de onu diyecektim hani bazen böyle çok ilginç kampanyalar oluyor en sonunda kimin yaptığı ortaya çıkıyor falan filan sanırım Türkiye'de de böyle bir iki deneme oldu bu Niye seyrediyorsunuz bari videoları? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani bir müşteri geliyor viral video istiyoruz diyor. Bravo diyorsunuz o zaman. <gülüyor> yani, bir viral olabilmesi için, yani viral değerin taşıyor olması gerekiyor. <gülüyor> hakikaten çok iyi, iyi uygulamalar var. <gülüyor> ee, ama bir yandan da hani <gülüyor> 100 kişi izlemiş. Atıyorum 20 bin lira bir bir tane film çekmişsin. <gülüyor> <gülüyor> Ve gene oraya markayı sokmuşsun. Benim bir işte hamburgerim en iyi hamburger demişsin. Hı hı. Hiç bir anlamı yok ki bunun. Sadece daha ucuza yayınlanma şansım var ama gene kimse izlemiyor. Yani şimdi viral video yap bizim e, gördüğümüz yaklaşım şu. Az para vereyim, çok kişi yoldaşım. Oysa ki... Böyle bir şey Alice Harikalar Diyarı'nda belki. Evet. Ama, oysa ki e, çok farklı Türkçe... Lafını bölüyorum ama sanırım galiba tam tersi söz konusu değil mi? Aslında çok para verip evet, tahmin evet. ettiğinden az kişiye ulaştığında başarılı bir viral marketing olmuş oluyor. Şimdi mesela televizyonda neden izlenme oranı artıyor reklamı? Çünkü zorla izletiyoruz. Hı hı. Adam Hürrem Sultan'ı izlerken araya girip ondan bahsediyoruz. Hı hı. E şimdi adam seni izlemek zorunda değilken izletse bilmen için gerçekten büyük bir çaba harcaman lazım. Hı hı. Bu konuda bir kere hedef yanlış yani az paraya çok insana ulaşalım hedefinin virali yansıttığını düşündüğümüz için karşıyız. İkincisi de daha önemlisi e, faydasını doğru çözemiyoruz. Yani amaç herkesin markanın adını duymasıysa hı hı. adını duymanın ne işe yarayacağını konuşmak lazım. Ki zaten sanırım başarılı, böyle başarılı projeleri destekleyebilecek bütçeye sahip markaların da adını herkes zaten biliyor yani. E o zaman niye harcadık o kadar parayı diye soruyorum yani. Peki ben bu aşamada şunu sormak istiyorum. Özellikle Türkiye'de sosyal tabakalar işin içerisine nasıl giriyor. Yani bir markanın tanınmasında veya olan bir markanın pazarlamasının yapılmasında tabaka tabaka çeşitli pazarlama stratejileri var mı? Mesela işte A-plastır, hani A'dır e, kremaya hitap etme işte ayda 11 lira harcayanlara hitap etme gibi oradaki trendi okuyabilir miyiz? Nasıl bir şey dönüyor Türkiye'de şu anda? Ya bizde bence daha tabakalar doğru tespit edilemedi. Amerika'da bu işi 1970'te çok güzel çözdüler. VALS denilen yeni bir sistem getirdiler. Orada gelir demografi falan filan değil. Bu adamın hayattan beklentileri üzerine sınıflayalım dediler ve hala o sistem tıkır tıkır işliyor. Türkiye'de o beklentiler yerleşmedi mi diyoruz o zaman? Ya demografi ve gelir gibi etkenlerle beklentiler çok farklı şekillenebiliyor. Dolayısıyla A dediğin şeyin içerisinde İbrahim Tatlıses de e, X kişiye girdiği zaman ortak ne diyeceğiz ki biz o adamı? <gülüyor> <gülüyor> ya yani bir şarkı paylaşabilirsin Belki Tuğçe <gülüyor> Bilmiyorum bir, bir link gönder. Bizden bir şarkı gitsin o zaman Onlara ne diyor <gülüyor> Yani e, Sen yani, Mesela A Plus diyor A Plus nedir Türkiye'de Plaza People'dır hı hı. E, Sen Plaza People'ı hedefleyen bir kampanya yapıyorsun Sonuna e, Bir tane araba koyuyorsun Çünkü hani, iPad'den o adam e, hazretmez diyorsun. Zaten vardır diyorsun. Aha. Ama ondan sonra bakıyorsun kampanya katılanları. Adapazarı'nda bir mahalle. <gülüyor> Ayşe teyze. <gülüyor> Mehmet amca. Bunlar her kampanyayı zaten takip ediyorlar. Birbirlerine like basıyorlar. Bir şey yapıyorlar. <gülüyor> ya da Adana'da bir küpöy var abi. yani e, Çocukları internet kafaya bağlıyorlar. Hı -hı. Fake Hı -hı. accountlar açılıyor. Hı -hı herkes oradan bir şekilde nasibini alıyor. Sosyal medya kür. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Evet. Tabakalar konusunda. <gülüyor> ee, bir tane çok keskin bir tabaka var. Reklamcı dünyası tabakası. <gülüyor> Biz biraz kendimiz çok kendimiz oynuyoruz. Yani işte Facebook stüdyoda acayip popüler olmuş kampanyalar okuyoruz. İşte Diesel Buzz'da çıkıyor. Orada burada. Ya yani sor işte gerçek hedef çık sor. Sen böyle bir kampanyayı duydun mu? Ya da böyle bir kampanyadan sonra onu aldın. Ruhu yok, ruh duymamıştır. Hı hı. Ama hani biz kendi <gülüyor> dünyamızda böyle çok acayip yaratıcı işler yaptığımızı söyleyip raporlar üretip <gülüyor> o raporları bir üst seviye, oradan bir üst seviye, oradan CEO'ya ulaştırıp kendi kendimizi tebrik ediyoruz. Hı hı. Çok tabana inen ve gerçekten satın alma niyetini artan işler ben çok uzun zamandır görmüyorum. Böyle bir özelleştiri yaptı, bravo. Evet, evet, evet. Peki, yani benim Türkiye'de en sevdiğim Müşterilerin kadar... Müşterilerin hepsini kaybetmiş miyizdik? <gülüyor> Şu an kaybetmiş. Otobarlayabiliriz belki. Belki de müşterileriniz değil de reklamcı arkadaşlarınızı kaybetmiş olabilirsiniz. Onlara çok uzun zaman evlendirdik. <gülüyor> Vay. Program giderek ağırlaşmaya başladı arkadaşlar. Birazdan rakı falan açılabilir yani bu soğutu. Valla biz rakı saatine geldik zaten. Siz evet. daha arkasınızın ama. Evet bizim burada top atılmadı o yüzden rakıları açmıyoruz. <gülüyor> evet Onur bir şey diyordun. Ben Flash TV diyecektim esasında. <gülüyor> en sevdiğim televizyon kanalı olduğu için. Hı hı. E, ve genelde e, Flash TV programlarını da seviyorum. Seyircisini de seviyorum. E, Türkiye'yi takip etmem için benim için çok yararlı oluyor. Özellikle bu hapishane e, mizanselli eğlence programları oluyor. E, arkada hapishane var böyle parmaklıklar var. Eğlence programları. Herkes göbek atıyor. Hı hı. Gerçekten. <gülüyor> ve, ya bunu ironik olarak söylemiyorum. Yani... Çok ciddi bir şey mi bu soru? <gülüyor> Çok ciddi, evet. Bizden daha iyi tabi diyorsun. Yani abi. gurbetçi ya da... olunca bazen işte Türkiye'nin bazı yönlerine e, biraz daha kanalize oluyor insan. Flash TV bu da. Evet, Flash <gülüyor> Çünkü özgür bir kanal olduğu için hoşuma gidiyor genelde <gülüyor> Şimdi yalnız buradan başka bir şeye geçmek istiyorum. Ben, e, yani Beto, siz Beto Diyalogdur diyorsunuz şirket olarak. Ha, evet. evet. Ve aynı zamanda hani belki iç yüzünüze biraz girmek gibi olacak ama sitenizde şöyle bir şey yazıyor. Niye CEO yok? Niye CEO yok bizde? Evet. Olmayacak diyorsunuz. Ve olmayacak diyorsunuz. Hani liderliği, karar alma mekanizması, bunlar da esaslı pazarlama ve iletişimin temel sorunu olarak bakıyorsunuz genelde. Siz Aynen. içinizde nasıl böyle şeyleri çözebiliyorsunuz? Nasıl bir dinamik oluyor? Yani e, butik operasyonlarda, karar alma mekanizmasında bazı sürtüşmeler de oluyordur zaman zaman. Bunları nasıl Hangi liderlik potasında eritebiliyorsunuz? Fikir. Fikir. Biraz daha demokratik de olmaya çalışıyoruz. Yani birbirimizi dinleyip hani hakikaten fikir dediği biraz öyle bir şey. Birbirimizi fikir dinleyip fikirimizin üstüne. onun değil de iyi fikir, kötü fikri de var. Rasyonel ile geldiği sürece. Rasyonel kazanıyor o zaman. Evet. Rasyonel. Yani ne, neden yaptığımızı unutmuyoruz işte. Yani neden sonuçun mantıklı cevabı olduğu sürece. CEO'ya veya bir hiyerarşiye gerek kalmayacağını inanıyoruz. İşte öyle umut ediyoruz şimdi. Yani bu her kaleminde var. finansal durumlarda da var. İşte marka strateji yazarken de var. Fikir bulurken de var. Tasarımda da var. Üretim aşamasında da var. Evet. Ki üretim aşaması en dertli aşamalardan biri. Logo bir büyütüyor of. musunuz? Logo büyütüyor musunuz? Var mı öyle şeyler? Logo. <gülüyor> Ziminin yapmalarını söylüyor. <gülüyor> ben bir kere büyüttüm. Mantıklı buldum ama. <gülüyor> bir kere Ra Rasyonel bir istekti yani. Evet. Mantıklı olmaya çalışıyoruz genelde. <gülüyor> Bizim title'larımız da öyle. Ben bana 3 yaşında bir çocuğa anlattığın gibi anlatıyorum. O da e, mantıklı olmaya çalışıyorum yani. <gülüyor> Titirlerimiz böyle titirler. Yani lo logoyu büyütme bile iyi bir fikir olabilir yani yerine göre diyorsun. Ya gerekiyorsa elbette. Sonuçta yaptığımız işin özünde bir Hı. ürünü... Üreticiden tüketiciye geçişini sağlıyoruz gibi en kabaca. Logoyu görmüyorsa tüketici ne alması gerektiğini bilmiyorsa olmaz. <gülüyor> yani Bazı sende logo hiçbir şekilde görmemesi gerekiyor. Mesela. Evet. Yani rasyoneline bağlı biraz. Yok gerçekten yani zaman, bu konuda biraz anlayabildiğim kadarıyla e, hani büyük şirketler, küçük şirketler diye girdik. E, Sanıyorum küçük şirketlerin Öyle bir avantaj da oluyor fikir konusunda. Yani belki de büyük şirketler veya şirketler büyüdükçe fikrin önemi gittikçe azalıyor. İşte gereksiz kişilik şeyleri çatışmalarından da sermayenin oraya girmesiyle, sermayederlerin daha fazla konuşmasıyla belki fikir eriyor böyle, sıfırlanıyor iyi fikir. Ondan daha önemlisi eldeki malzemeyi satma zorunluluğu başlıyor. Yani içeri aldığın eleman yapısına göre onlar ne üretebiliyorsa onu üretip satmak durumundasın. Esnekliği kaybettikçe temel dezavantaj bence o büyük şirketlerde esnekliği kaybediyor evet, Bir de hani hakikaten bir markanın söylemiş sorularına bir şey vardır. O da kaybolmaya başlıyor. Evet, evet. Söylemlerimiz var mesela ve onların arkasında bu yapı sayesinde durabilir oluyoruz. Ki mesela şu anda çok daha hızlı değişiyor dinamikler hani. Coding dinamiğinden tut bizim üretimimizin temelinde var. Hı hı. E, dijital yapı sürekli değişiyor. Elimizdeki malzemeler sürekli değişiyor. Sabit yapılar, büyük ajansların temel derdi bu. Sabit elemanlarla çalıştıkları için içerideki eleman neyi üretebiliyorsa hı hı. onu üreterek çözüm bulmaya çalışıyor. Yani elde çekiç var sürekli çipi peşinde koşuyorsun o zaman. Ben çok şaşırmıştım. 2006'da e, ilk büyük ajumli şirkete girmiştim. makem e, standart ajans seni yani art direktör var, copywriter var, headler var, creative direktör var, dev bir finans ağ var. Bir tane kitap bulmuştum, e, 70 yazılmış, şirketin hmm. içinde buldum kütüphanesinde. E, bir de yani hakikaten bir mezunuyum ben. Hmm. <gülüyor> Video falan yapıyoruz, interaktif CDler yapıyoruz tarihte. E, 70 yazılmış kitapta ne yazıyorsa markende yani o tarihte hala da şekilde çalışıyordu. Ben de bir tane. G3 bilgisayar var yani art direktör, kağıt kaleme çizer, ondan sonra grafike, grafikere gider bu diyordu. Hı hı. Benden atıyorum, paket tasarlamam isteniyordu. Photoshop'u açıyordum, aman ya Rabbi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani hakikaten kağıt kalemini yapayım, grafikere vereyim, daha iyiye geliyordu. Yani. Çok hı hı. hantal bir süreci vardı, durum iş, işleyişi vardı. Şimdi mesela kırmaya çalışıyorlar ama daha çok yeni yani, iki mesela yıldır falan. bir diğer konu da bizim üstesinden gelmeye çalıştığım şey gelir modeli yapısı. Hı -hı. Reklam ajanslarının gelir modeli 1903 yılında belirlendi. Komisyon. Yüzde <gülüyor> <gülüyor> ee, on. E, evet. Zaten ajans aracı kavramı da buradan geliyor. Ne yapıyorduk? Mezrayı top satın Teker teker satıyoruz ve komisyonumuzu alıyoruz. Ve hala aynı gelir modeli üzerinden gidiyoruz. Fikri satamıyoruz. Hı hı fikrin ya üretiminden para kazanıyoruz ya mecrasından ve dolayısıyla hani şu andaki yapılarda bu sorun da var hani işte mecranın parası yok viral video, youtube'a koydun orada ajansın survey edeceği fikri bulmanın bedelini rasyonize etmek imkansız şu anda yani, yani o şey rasyonizden kalsın değil. Yani <gülüyor> evet evet, bütçesini <gülüyor> rasyonelize edemiyoruz. Evet, en büyük tartışmalar <gülüyor> maliyet ne ki buna geliyor. Yazacak kalemliyondayız. Ha ya, tablet kalem. <gülüyor> ne ne biz biz sektöründeyiz. Bizim ürünümüz beyin mi hani sensör, gülün sonunda. <gülüyor> i̇şte beyin sıvısının e, maliyetini falan hesaplamamız gerekecek yakında. C vitamini, alkol, yani kafein e, falan c, gibi. Şey, arkadaşlar <gülüyor> burada bizim e, çok değerli şey filme de bir şey yapalım selam verelim. Kaybedenler Kulübü'nde şey diyorlar ya işte masraf çıkartırken yani. viski çikolata falan yazıyorlar. Aynen, <gülüyor> yani siz de onları yazabilirsiniz yani bence gayet <gülüyor> mantıklı bir istek sonuçta. Yani genel olarak şu andaki bütün e, sektörün temel sorunu da bu. Eskiden mecradan kazanıyorduk şimdi fikirden kazanmamız bekleniyor. Hı -hı. E, küçük ajansların bir sorunu da bu herhalde diye düşünüyorum. Evet, yani gene e, başbakan bizden yani normal bir sanayi kuruluşundan aldığı vergiyi alıyor günün sonunda. Ve masraf olarak gösterebildiğimiz şeyler işte kağıt kalem, bilgisayar, <gülüyor> internet bağlantısı, bitti. O kadar. Evet ben de ben de aslında ya yani Amerika'da biraz daha geniş ama tabii burada da yine ya ben de sonuçta belli bir dönem burada freelance olarak iş yaptığım için yani kendi şirketim varmış gibi. Vergiden düşebileceği şeylerin kısıtlaması belirli. Fakat burada mesela şöyle şeyleri de düşebiliyorsun. İşte Dropbox servisi satın almışsın. Ya i̇şinle ilgili ya ona, o seviyeye gelebilmişler yani açıkçası. hani ya Bizde de var geliştirme. Hosting yani. vesaire. Ama sadece devlet açısından düşünmeyin. En temel sorun müşteri de başlıyor. Evet. Şimdi evet. ben aslında yani... bu çok güzel bağladınız buraya. Burada çok kritik bir soru var. Bence o soruyu şöyle görüyorum ben. Şimdi üç tane temel ayak var. Biri eğitim, biri yani okulların yetiştirdiği insan. Human resource aslında. İkincisi sektörün durumu. Yani işi üretenlerin e, gerek patronundan gerek çalışanına kadar biraz önce Özgür'ün makken örneğiyle açıkladığı gibi olan durum. Oradaki değişimin e, hızı ya da işte dengesi vesaire. Üçüncüsü de müşterinin tabii ki kalite profili. Yani ne kadar kaliteli isteklerle geliyor, ne kadar bilgili yaklaşıyor konuya. Şimdi burada sizin gibi ajansların çok önemli bir rolü olduğunu düşünüyorum ben. Katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? Bunu söyleyebilirsiniz. Ama e, eğitim de zaten kendini adapte etmekte çok zorlanıyor şu an. Her şey çok hızlı değiştiği evet. için. Ya yani evet. orada işte ne bileyim curriculum değiştirmek, dersin içeriğini yeniden yazmak falan bayağı büyük işler. Onur da bilir. Evet. Ajanslar da kendini değiştirmekte zorlanıyor. Fakat ben şunu birazcık daha farklı görüyorum. Müşterinin bazısı bence akıllı. Yani o değişikliğin farkında yani ve daha ilginç isteklerle gelebiliyor. Bu noktada da bu kilitleri çözecek e, şeyin anahtarın sizin gibi ufak butik ajanslarda olduğunu düşünüyorum aslında. Katılıyor musunuz? Burada şöyle bir ek bir <gülüyor> şey söyleyeyim. Ben sonra Özgür bu konuda daha mücadeleci olduğu için o mikrofonu ona vermek daha doğru olur da. Eee faydasını menç olarak gördükleri zaman çok hızlı değişebiliyorlar aslında. Hı hı. Müşteriler Yani yaparsınız. evet return of investment dediğimiz şeyi işte bak bu kadar para yatırıp kubunun karşında bu olacak cevabını verdiğin zaman hı hı. gerçek muhatabına verirsen aradaki sadece raporu üst seviyeye aktarmakla yükünlü olan insanın dışında o çağrı veya kazancı Gerçekten hissedebilecek olan insanla konuştuğum zaman evet. ikna derdimiz yok aslında. Hı -hı. Daha çok şu andaki şirketlerin yapısında bir rapor üretme durumu var. Ama ben bunu üstüme istediği gibi rapor edecek şekilde bir şey hazırlayayım da başım belaya girmesin. Hı -hı. Risk alacak adamlarla muhatap olmak gerekiyor biraz burada bence. Evet, bir de şöyle diyebiliriz. Aslında şu genişten alıp Tuğçe'nin söylediğine bağlamak istiyorum. Hı hı. E, müşteri profilinin bir de e, skeyli var diyeyim. Biraz daha kobimsi var. E, biraz daha büyük ölçekteki şirketler var. Holding yapı. Holding, Holding yapılarında bizim muhatap olduğumuz insanlar pazarlama ve reklam müdürü de geçiyor tiltlerin. Şimdi bu adam hem pazarlama hem de reklamdan sorumlu olunca Herifin asıl işi aslında hakikaten Tuş'un dediği gibi rakamlar. <gülüyor> evet. Rapor hazırlamak, işte şartlar çıkarmak. Yani bu iki kalemin belki ayrılıyor olması gerekiyor. <gülüyor> Pazarlama müdürünün ve e, reklam müdürünün ayrılıyor olması gerekiyor. Hı hı. Çünkü günün sonunda kaygısını duyacakları şeyler farklı olacaklar. Aslında, ha? aslında tam arkasındayım ikisinde kaygısı ürünü satmaksa şahit. Evet ama biri muhtemelen kanda alacağı şeye bakacak. Öbürü evet. gibi bir şeyden bahsetmeye çalışıyorum. Eğer ki daha küçük ölçekli bir yere gidersen e gene ürün bazında gidip hakikaten sen like kampanyası yapma. Müşterini dinle. Akibleri, gelişir. Ürünü gelişir. Ürün eğer ki bir web servisi ise bunun uisine bir bak. İşte... E, verdiğin işte atıyorum e-ticaretse sepete daha hızlı nasıl gider tüketici e, bunların senaryoları üstüne çalış gibi bir şeyler söyleyebiliyorsun Hı -hı. E, onun da bir fiil e, nihayetli kazanca dönüştüğü zaman cebine gireceği için o bunu dinliyor Hı -hı. diğerinin derdi terfi alabilecek kadar rapor üretmek Hı -hı. Evet, o kişi zaten orada maksimum 2 sene var terfiye aldıktan bay bay çalışmayacak Hı -hı. Vay be Onur ne diyorsun bayağı arkadaşlar ağır yani sektörü ilaç pamuğu gibi attılar yani her bütün kademede bulunan <gülüyor> insanları Çok dertliymiş şey, sorunca çıktı ortaya. <gülüyor> evet yani hayır yok kesinlikle çok doğru. Aslında bizim bence çok güzel bir sohbet oluyor. Çünkü biz sokakta konuşulanı biraz konuşmak istediğimiz için yani herkes sonuçta resmi. Onu yani herkes, Kime sorsan... Orada konuşuluyor, sokakta böyle konuşmuyoruz. Şimdi radyoda falan ne olacak, başımız ne gelecek bilmiyoruz. Şey demek istiyorum yani sonuçta çok iyi biliyoruz ki herkes... Özellikle belli bir tecrübe ve işte birikime sahip olan insanlar... Zaten politically correct. Kendi sektörüne dair ne söylemesi gerektiğini çok iyi biliyor. Şikayet etmenin yöntemlerini de çok iyi biliyor. Ama e, biz böyle birazcık daha gerçekten... Olanı konuşmak istiyoruz ve anlattığınız şeyler... Ben en azından kendi birikimlerimi düşündüğümde benim de gördüklerime çok yakın yani. O yüzden e, çok iyi e, özetlediğinizi düşünüyorum bazı konuları. Yani en, en azından sektör içi dinamiklerdeki sorunları ya da durumu sorun demeyelim de durum diyelim. Yani sektör hakkında evet ama aynı zamanda ben Tuğçe'nin bir yazısında Al Rees'den bir alıntı yapmıştı. <gülüyor> e, hatta birebir okumak istiyorum onu. E, önce neye karar verir? Sonra bunu yapmanın doğru olduğunu kanıtlayacak doneler aramaya girişir diyor. Şirketler ee, için. Şirketler için söylüyor. Yani önce bir karar alınıyor. <gülüyor> o karar mekanizması hani doğru yanlış, demokratik değil veya işte çıkarlarına örtüşür veya değil. Ama ondan sonraki proses çok önemli. Yani karardan sonra bunu yapmanın doğru olduğunu kanıtlayacak doneler bulmaya çalışıyor. Rasyonize etmeye çalışıyor. Dediğim gibi hani sektörel tarafı da var ama ben de işte sosyal bilimler dünyasına geldiğim için <gülüyor> <gülüyor> genelde... Çok daha iyi anlıyorsundur bu yazdığımı o zaman. <gülüyor> yani bir şekilde şey oluyor, hani kulağıma daha önceden, daha doğrusu aşina olduğun konular neden? Genelde bir şeye karar veriyoruz, dünyayı bir görüyoruz. Ondan sonra elimizdeki bütün yöntemleri kullanarak istatistik olsun, işte başka insanların yazdıkları olsun dediğimizi kanıtlamaya çalışıyoruz. Ama zaman zaman da bu körleşmemize neden oluyor. Yani... Yeni hiçbir şeye izin vermiyorsun. Ben ilk başta bir şeye karar verdim. Bundan sonra öyle bir donerler buluyorum ki, bak ben doğru biliyorum. Bu benim bildiğim en iyisi. Herkese bana inanmaya başlasın diyorsun ve böyle e, böyle bir dahi içerisine giriyorsun ve bu da zaman zaman kötü bilim anlamına geliyor ve iş dünyasında şey anlamına yani inkar mi anlamına da gelebiliyor. Böyle bir rasyonelleşme <gülüyor> da çalışması bayağı zorlu bir süreç. Pardon, Böyle, böyle batık maliyeti olan şirketler var yani, batık maliyet konusu ekonomi kitaplarında okutulan bir konuysa şayet bu zaten hani hakikaten ciddi sorunlardan biri ama bir taraftan da bakınca bu insan İnsan yani, malzeme insan diyerek Özgür. Yani, <gülüyor> hani onu, onu code vereyim olacağızdan sonra. <gülüyor> bu programda yani ikinci defa yani. bu geçiyor bu arada. Daha önce de malzeme evet. bu diyerek Özgür'e referans veriyor. <gülüyor> evet, evet, daha şey evet. referans yani. <gülüyor> Yapacak bir şey yok. <gülüyor> yani malzeme bilissel çelişki de yani bunun devamında. Kimse kendini yanlış düşünebileceğini veya istikrarsız düşünebileceğini, dağınabileceğini kabul etmek istemiyor. O, me o, o mekanizmayı ister pazarlamayı uyarla, ister politikayı uyarla, ister yani her şeyi uyarlayabiliyorsun. Tasarım. Tasarım, he, hepsine giriyor. Evet, şimdi bu tasarım dedik buradan güzel bir e, soru sormak istiyorum. Yani ben en azından kendi mesleki olarak düşündüğüm e, bir konu. Gel, Tas <gülüyor> Gel. <gülüyor> soruyla geliriz. Şimdi. Tecrübenin yani tartışılmaz bir zaferi olduğunu düşünüyorum belli bir süredir. Yani işte nedir şu anda interneti ya da iletişim hayatını şekillendiren başarılı projeler? İşte hani Facebook tabii ki çok büyük tartışmalı ama yine de orada yani. Twitter var, o var, bu var. Hani bizim mesela böyle eğitim hayatımız boyunca gördüğümüz işte... Ee, ne bileyim işte formun nasıl şekillendirilmesi gerektiği, minimalizm, ıvır zıvır falan bunların hepsinin aslında gelip geçici, tamamen modasal durumlar olduğu, aslında müşterinin ya da kullanıcının, tüketicinin her zaman için içeriye ve de tecrübeye odaklandığını düşünüyorum ben. Bu noktada da şuna geliyor biraz iş, yani hakikaten bu tasarım sadece bir şeylerin, Kabını yapmak mı yani hani aslında iyi bir fikir yoksa tasarım ne kadar iyi olursa olsun onu bir yere getiremez mi gibi tartışmalar var. Ben de bunları ilgiyle izliyorum. Özgür'ün de ne düşündüğünü merak ediyorum açıkçası. Çünkü bu şu demek oluyor yani senin iyi bir fikrin yoksa marka olarak ya da e, ajans olarak dünyanın en süper tasarımcısını bul yine de bir şey olmaz o işten demeye geliyor biraz. Ben burada Özgür'den önce bu konuda kendi fikrimi ve gözlerimi soydum. Özgür'le çalıştıktan sonra çünkü anladım gerçek bir tasarımcının nasıl bir katkısı olabileceğini. Ben de böyle düşünüyordum. Hı -hı. Yani ya fikir konuşur fikir ise tasarım kötü de olsa veya Hı -hı. vasat da olsa götürür diye düşünüyordum. Fakat iyi bir tasarımcının fikrin ayaklarını da yere bastırdığına şahit oluyor her projemizde. Hı -hı. Çünkü yani tasarımı planlamak ve tasarlamak zaten en sadece desen işlemekten ötede, rengine karar vermekten öte bir süreçmiş. Değil topu sayın sezere atıyor. <gülüyor> ya bu <yani> tasarımdaki, tasarımdaki <gülüyor> paketleme gibi anlattı ama Hı -hı. bu paketleme <gülüyor> aslında en iyi yani hakikaten o kontentin e, dili, Hı -hı. o kontente kullanıcı ya da tüketici nerelerde nasıl karşılaşacaklar? Ee, ne kadar zaman e, karşılaşacaklar, bunlara kadar giden bir süreci var diye düşünüyorum. O yüzden hani, hakikaten bu bir hayli önemli bence. Fikri nasıl tüketileceğini aslında dayatıyor, tasarımı dediğin şey. Şimdi e, Özgür, ben de sana destek olarak şöyle bir şey söyleyeyim. Sonuçta ben de bu eğitimi almış ve bu e, profesyonel hayatın içinde olan biri olarak kendi stratejimi söyleyeyim kısaca benim yapmaya çalıştığım şey ben olabildiğince projenin her aşamasına dahil olmaya çalışıyorum. Yani evet, ben de Çünkü öyle. E, ancak çözüm bundan geçer diye düşünüyorum. Yani sen en sondaki e, dediğimiz o paketlemeyi yani kapağını yapacak adam sen bu işin e, onu ancak kapak yaparsın yani ve bir gün birileri de kapak yapmak istemediğinde hiçbir şey yapamazsın gibi geliyor. O yüzden e, tasarım aslında diğer insanlarla birlikte o süreci de tasarlamak diye düşünüyorum. Ya da en azından bütün tasarımcıların böyle düşünmesi gerektiğini inanıyorum daha çok artık. Ya yani komik bir şey aklıma geldi. Yaptığınız işlerden beri hiçbir e, marka veya müşteriye dair bir şey söylemeden soracağım. Çok sade ve işlevsel bir çözüm tasarım demiyorum bak. Çözüm değil müşterimizde Bunda bir tasarım yok ki cevabını aldık. Çünkü tasarımı ornament hani Evet, Öyle bir süsü, bir şeyi hani özgürüm daha doğru kelimeleri bulur belki de ama. Or not is a crime meselesi yani. <gülüyor> yani Süsüyle evet. olmayınca tasarım olmadığını düşündüm. <gülüyor> evet. Aslında orada tasarlanmış bir şey meselesi var. Yani örnek olarak söylerim. Ee, bir ana sayfa 3-4 tane de hani tanıtım sayfasıdır. Ee, sen orada şeyi hesaplıyorsun. Senin o markanın işte web sitesini atıyorum eğer kurum sahibisi yapıyorsan. Analitiklerine bakıyorsun. Ee, daha fazla kullanıcı hangi çözünürlükte browser'dan gelmiş? Ona bakıyorsun. Eğer böyle browser'dan geldiyse, onun işte yüksekliği nedir? İlk karşı karşılaştığında e, ne kadar bir metin yazman lazım? Hı hı. O metin işte kullanıcının nasıl bir alt sayfaya yönlendirilmesi? Nereye gitmesi lazım bu adamın? Neyi tüketmesi lazım bu adamın? Aynen. Gibi aslında milyon tane soru ve ee, sorun var. <gülüyor> <gülüyor> ve orada ya, hakikaten dediğin gibi tasarımcının e, copywriting'den, işte müşterinin stratejisinden her şeyin biraz biraz bulaşıyor ve anlıyor olması gerekiyor. Çünkü e, metin yazarını bir şekilde yönlendirmen gerekiyor ki tüketici geldiği zaman işte içeride iklimdenme sayfasına gitmesi gerektiğini anlayabilsin. <gülüyor> Tabi sen bunu oraya yapacağın bir butonla çözersin. Bu da senin metin yazarıyla yapacağın kavgadır. Vay <gülüyor> Peki e, bir iki tane ufak böyle çerez konu var onları konuşmak istiyorum birincisi bu e, Türkiye'de hack kavramı bir kişisel ifade şey yöntemi haline geldi galiba çünkü bu hafta yine e, <gülüyor> yani hani şey böyle e, kendi sıkıntısını anlatamayan yaradanın isya şey isyanım yaradana diyen gidip bir yerlere hacklemeye başladı. <gülüyor> Burada benim kendi fikirlerim var hani teknik açıdan bakıldığında fakat siz nasıl düşünüyorsunuz özellikle bu Facebook hesapları eklenmeye başladı sanıyorum şu anda Türkiye'de hani birebir olarak konuları tartışmamıza gerek yok ama böyle bir trend var gibi görünüyor. Bu hesap sahiplerinin yani hesapları yöneten ajansların bir açığından mıdır yoksa hani... Nedir yani? Bu işler böyle çok da ciddi alınmıyor mu? Aslında çok ciddi olduğunu düşünüyorum ben. Milyonlarca insanın takip ettiği bir hesap yani. Ya açık konusu banka TT.net'te yani neydi? Garanti. Yok işte yani olarak değil. Hı hı. Çok ciddi web siteleri de hackleniyor, bankalar da hackleniyor. Bence onun soru de çok olayı oldu. Hı hı. Orada neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuyor da daha önemli bir konu. Evet yani. İhtiyaç duyulan şey Facebook'ta hesap açmak mı yoksa hacklenmesini yani, bir, olabilir mi e, sesini duyurmak isteyen kadın kendi web sitesini açıp ya da fan sayfasını açıp bir milyon takipçi bulabilme imkanı varken. Evet. Hani bu, bu imkan de var her ne kadar şu anda yani. Tam homojen bir etnik olmasa demokratik bir ortam olması. Yani bir milyon kişiye ulaşıp bir şey söylemek istiyorsan, bir evet, milyon kişilik bir fan sayfasına... sahip olabilirsin. Eklemene gerek yok. <gülüyor> belki. Şayet varsa ...sorun orada başlıyordur bence. Belki diğer markanın e, kullanıcı kitlesine ulaşmak istiyordur Tuğçe. Ben öyle düşünüyorum. Hani kendi takipçileri farklı bir kitle olacaktır. Ama. Tt.net takipçisi onun erişmeyeceği bir kitledir. O yüzden hackliyor olabilir. Ben genelde bir aykırış olduğunu düşünüyorum. Edward Munch'ın e, tablosu gibi. Hı -hı. Olan kurumlar ve kuruluşlar ve baştaki insan tipleri o kadar yavan ve artık günümüzün sorunlarını çözmekte o kadar yavaş ve... E, Tek düzeler ki diyeyim ben size. Hı hı. Bunun için artık ne yaparsak onu yapmaya çalışıyoruz. Ve bir tanesi de dekod etmek. Yani kolları çözmek. Hı hı. İlla yeni şeyler, yeni kurumlar oluşturmakla geçmiyor bu. Olan kurumları böyle bozmakla geçiyor. E, bozmanın en güzel, en görüldüğü yönlerinden bir tanesi de hacklemek herhalde. Hı hı. Onun için de genelde insanlarda öyle bir ihtiyaç var. Ve bu ihtiyacın bilinmesi için de hacklemek bu uzantısı olarak görüyorum. İleride de bunun başka uzantılarını göreceğiz. Yani toplumumuzun kollarının okunması lazım ve bunların açık açık söylenmesi lazım. Bugün hackçiler yapacak bunu. Belki de yani onlar öncüler. Sivil toplum örgütleri belki ileride biraz daha değişecek, biraz daha dişe dokunur şeyler söylemeye başlayacaklar. Belki insanlar kendilerinin... Ee, söyleyenleri artık başkasına bağlama ihtiyacı duymayacaklar. Biraz daha özgür aranabilecekler. O zaman daha da çeşitli türleri göreceğiz. Ama şu andaki sistem içerisinde bu, bu gerekiyor. Evet, yani, yani sisteme eklemek arzaman için vardı. Yani 80'lerde, 70'lerde, 60'larda orada hmm. 60 hmm. yapıyordu bunu. Hmm. <gülüyor> ya da Hulk da <punk'ta> yapıyordu. Ya, <gülüyor> <pastayı> <gülüyor> Şimdi hackerlar yapıyor diyebiliriz. Hmm. Ama şey konuşsak ya tam fena değil. Yani bir başbakan açıklama yapıyor, bir Retek açıklama yapıyor. Bayağı konuşuyorlar yani. Diyalog var. Evet. <gülüyor> diyalog var diyorum Süper Beta'nın sevdiği gibi. <gülüyor> evet yani diyalog nasıl gerçekleşiyor? Söyle gerçekleşsin o zaman evet. öyle bağlayalım. Evet. Yani eklemek gerekiyorsa ekleyelim. Evet. hepsisi yapmak gerekiyorsa yapalım. Önemli olan diyalogtur. Bir diğer konu Çünkü da Bu oldu ya. Bu diyalog çok önemliymiş gerçekten de. <gülüyor> Yani siz beta diyalogdur demiştiniz. Aha. Sözünüzün arkasındaymışsınız zaten. <gülüyor> yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya beta da neden diyalog? Çünkü gelişime açık bir şey. Beta dediğin şey zaten nihai formu değildir. <gülüyor> <gülüyor> Diyaloğun da desteklediği şey biraz o. Hani Karşılıklı konuşalım. Geliştirelim. Hani Bu iş böyle oldu. Sistem budur deyip bırakmayalım. Çünkü sistem her zaman gelişmeye açık olmadı. Olmadığı zaman şöyle inisyanlar başlıyor. Siz o zaman ne? o anlamda herkesin bir hikayesi olduğunu, herkesin söyleyecek bir şey olduğuna inanıyor musunuz? E, emin değilim ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yavaş yavaş, yavaş yavaş. E, yani imkanlar elverdikçe diyeyim. Herkesi bir dinlemekte fayda var ama hani bu da biraz herhalde CPU ve RAM'e bakıyor diye düşünüyorum. Evet doğru. Kapasite <gülüyor> meselesi. İlal <Biraz gülüyor> de e, reklam sektörüne giriyor, o da diyalog diyor. Ona ne diyorsunuz? Onun diyalogunu destekliyoruz ya. Neyi ne gibi dedi? Ha. <gülüyor> çok <gülüyor> destekliyoruz. Bence de iyi bir beta yaklaşım. Şimdi bu, ya burada keyifli bir Kusura bakmayın. cevap veremedim. Güzel bir konu olduğu için burada bağlayabiliriz bu konuyla. Bu sürekli artan e, isteksiz, yani istemsizce durmak bilmeyen bir takipçi sayısı artsın. İşte daha çok tweet olsun. 100.000 bin tweet atayım. 5 milyon takipçim olsun falan böyle yani bu ne oluyor yani bu iş böyle e, nedir yani bunun amacı gerçekten belli mi çünkü ne bileyim Hilal Cebeci sonuçta bu reklam işine giriyor ciddi olarak bu arada e, ama bunun sebebi muhtemelen zaten Twitter'da şu an 1 milyon 200 bin sayıda takipçisi var e, Erol Köse keza aynı şekilde kendi benim anlayabildiğim kadarıyla kendi çalıştığı projelerin reklamını yapıyor Twitter'da. Ee, <gülüyor> yani bu bu işi nasıl görüyorsunuz? Yani gerçekten bir value var mı? Burada bir değer var mı bu takipçi meselesinde? Şahit öyle klik... olsaydı bundan 4-5 sene var sosyal medya sunumları ve konferansları yapılırken herkes şey diyordu. Geleneksel medya öldü. Televizyon öldü. Neden? İşte çok kalabalık o bu diyorlar. Ya şimdi burası bir kalabalık olsun. Sonra bakacağız ne olacağına. <gülüyor> <gülüyor> yeni bir şey çıkacak. Eğer televizyonla rekabet etmek şu andaki strateji o. Takipçi dediğin şey izleyicidir. Hı -hı. İzleyici dediğin şey televizyon kanalında en fazlası var. Gazetede en fazlası var. Hı -hı. Onunla rekabet etmeye çalışmak için kötü bir strateji. Evet. Bir bugün baktım hakkında yani. Ne kadardır ilerleyiciler biz bıraktım mi? İki ay, üç ay falan sonra... yani oldu. Herhangi bir şey görmedim sayfasında. Yani evet. Evet. sanırım bir takım iç çamaşır şeyleri markalarıyla görüşüyoruz. Yani yapabileceği çok fazla bir şey yok yani. İç çamaşırdır, işte kondom olabilir. Evet. O tarz diyorsun yani. Daha şey gece hayatında. Hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz orası. Bence de ya Çünkü... ben... Ben aslında inanılmaz bir e, boşluk ve fikir şeyi olduğunu düşünüyorum. Yani bunu uygulamanın çok zor olduğunu farkındayım ama çok ilginç şeyler yapılabileceğini düşünüyorum, özellikle İstanbul'da şu anda. İşin komik tarafı ilan cebetini Bence aslında olabilecek bir şey çünkü product placement bence evet. dijitalin getirdiği. E, hani tweet atmak değil product placement yapmayı başarursa hepimizi işinden eder ya. <gülüyor> En azından kontant var. Bizlerden kontantı çözmeyeceğiz. Şimdi. Evet canım bir endam yerinde yani şimdi arkadaşlar. Evet, lütfen yani, rica ediyorum. Var. Söyleyecek bir şey mi gösterecek bir şey mi? <gülüyor> bir tasarımcının bir. derdi. <gülüyor> <gülüyor> ee, Onur sorun var mı? Nasıl olmaz? Yani şimdi gösterecek veya dinleyecek dediniz ama ben tabii biraz daha... Satacak diyorsun sen. <gülüyor> <gülüyor> Satacak önemli ama satmak için diğer duyu organları da çok önemli. Dokunması lazım. Evet. Yani evet. onun için duygusal tarafa belki de e, yani yeni içerik üretiminde bence Türkiye'yi ben İstanbul'daki piyasaya baktığım zaman dışarıdan bakan bir insan olarak kanımıza dokunacak bizim tüylerimizi dikenle geçecek projeler arıyorum. Yani o tür markalara belki daha çekileceği düşünüyorum insanların. Onu nasıl yapacağız bilmiyorum ama şu anda Biraz hani yalnızca göz veya kulak olayı zaman zaman artık hani diğer doyuduğu organları ne zaman ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Ben bir dinleyicimizden bir soruyla kapatmak istiyorum. Bir dinleyicimiz var ve kendisi diyor ki mesela küçük şirketler işte Google AdWords kullanıyor. Oraya reklam veriyor. Onun dışında mecraları kullanmıyor. Bu tür şirketleri kendinizi çekmek istiyor musunuz? veya bir soruyu da biraz daha değiştireyim yalnız sizden çıkarmaya çalışayım e, Amerika'da bir trend var reklam şirketleri zaman zaman artık çok küçük bölgelerde yalnızca o bölgelere seslenen reklam şirketleri kurulmaya başladı. Mesela işte o, Omaha'daki reklam şirketi oradaki fırıncıyı e, müşteri olarak alıyor. Oradaki efendim özellikle coffee house müşteri olarak oluyor. Acaba gelecekte böyle şeyler bizim e, coğrafyamızda da olabilir mi? Yani birinci soru Yalnızca Google AdWords kullanan şirketler, küçük şirketler özellikle. İkincisi de reklam şirketlerin değişimi açısından işte o bölgeye mahsus reklam şirketleri olabilir mi? Ulusal veya uluslararası reklam şirketlerinden geçerek demek istiyorum Şöyle bir Başka soru da sormayacağım, söz veriyorum <gülüyor> Şöyle bir ters taraftan cevap verecek olursak, şu anda zaten Türkiye'de yapılan reklamı İstanbul'da, İzmir, Ankara'ya itab, itab ediyor. Hı hı. Tüm Türkiye'ye itab eden çok az reklam var. Bence hani bu benim bakış açım. E, tabana inen ve hani bütün değil, bir şekilde harekete geçirse çok az reklam var. kitlere yani çok belirgin ve birbirinin aynısı. E, Kobi tarafı ise aslında Gelecek biraz orada çünkü yani diğer taraf çok satürü olmuş durumda ve dertlerini biliyor, çözüyor. Kobilerle işte Google Adwords dışında yapılacak çok şey var kobilere. Adwords hmm. evet. evet, değil yani sadece orası kobiler, kobimestler. Olmaz imkanlar ve fırsatlar var. Yapılması da gerekiyor diye biz ajans <gülüyor> olarak da bunu düşünüyoruz ve. Evet yapıyoruz teker teker ya, Kobilerle hakikaten bir iş gitmeye çalışıyoruz yani son dönemde konuştuğumuz ettiğimiz ama kobiden kastımız hani bir, e, atıyorum, bir e, kahve satıcısı değil mesela hakikaten teknoloji üreten şirketleri kast ediyoruz hı hı. E, bu adamların hem bize avantajı var eğer işbirliğine çözebilirsek hem de hakikaten ekonomiye avantajları var çünkü yani battıkları zaman işsiz kalacak 5-6 kişi var ee, ve bunların hakikaten kendini tanıtma dertleri e, AdWords'ta e değil de <gülüyor> ürünlerini geliştirmekten geçeceğini düşünüyorum ben. Evet genel olarak öyle bir dert var galiba. Kobilerin yani şu anda eksiği bence de pazarlama iletişimi değil tüketiciyi anlayıp ürünü geliştirmek Ki zaten pazarlama de geleceği bence bu yönde. Artık vitrin ve makyajdan çıkıp tüketici de birebir karşımızda olduğu için şeklimizi, şemamızı düzeltip ürünümüzü geliştirmeye odaklanmamız gerekecek. Reklamcıların da belki de bu konuda daha fazla katkısı olabilecek. Bunu da zaten en yapan şirket cool oldu. Evet. <gülüyor> Darma daire etti her yeri. Tamam. Ya, bu arada dinleyicimizden birkaç tane daha soru geldi. Onları da söylemek istiyorum. Ee, size soru olarak yönetmek anlamında değil de, e, belki kapatma babında daha güzeli çalışmaya başladıktan sonra Büyük client geldiğinde hemen eski account'u sallayıveriyorlar diyor. <gülüyor> reklamcılar <gülüyor> genelde <gülüyor> böyle kötü bir repütasyonu olduğunu daha önce de duymuştum. Ama bunu soru olarak yönetmeyeceğim tabii. Ee, bu Ama kalın... şöyle bir cevap verebiliriz. Evet, böyle bir şey büyük ajansların yapısında hep de çalıştığımız için biliyoruz. Çörn ee, yapmak zorundaysa şirket... Oluyor. Fakat hani küçük ve esnek yapılardan bahsettiğim zaman zaten kime sallayacağız ki? <gülüyor> <gülüyor> evet. O yüzden bunun da bir avantajı olduğunu düşünüyorum. Evet. Böyle bir dert var sektörde. Peki benim Onur'a bir sorum var. <gülüyor> Hadi bakalım. Counter. Evet, <gülüyor> ee, yani neydi konumuz? Sosyal medyaydı. Bunun finansal boyutları hakkında ne düşünüyorsun? Ne olacak? Hani bir face, e, zükenber, Facebook, Zükenberg, <gülüyor> Facebook... İlk borsaya çıktığı tarihtekinden çok daha fazla bir değer kaybetti. Evet. Aslında evet. Bu, bu değere ait mıydı? Ne olacak, ne edecek? <gülüyor> Alınır mıydı Facebook'un kağıtları? Aldın mı sen? <gülüyor> Benim ya, nasıl bir yatırım yapalım? <gülüyor> kaça düşerse alırsın. <gülüyor> Cuma günü 22'de kapandı sanıyorum. 22 küsürde kapandı. Kaç 45'den başlamıştı değil mi? Ya, 38'di. Ha. 38'den başlamıştı, bir ara 40'ları gibi çıkmıştı. 40 ee, ya benim gördüğüm, biraz Tuğçe'nin programın başına söylediği şeyler gerçekten önemli. Yani kapitalist maceramızda öyle bir yerdeyiz ki e, eskinin ezberleri hep bozuluyor. Onun için e, bu sosyal medya dediğimiz, işte bu tanımını da yaptık veya ne kadar da yeni olmadığını söyledik esas da. Sen de hatta diyorsun Özgür yani mırçlardan bile olan bir şey yani sosyal medya. Bence buradaki kar maksimizasyonunun henüz formülü üretilmedi. Ve bu konuda o kadar çaylak ki yani finansörlerden tut da yeni şirketleri oluşturan insanlara kadar hepimiz çaylakız. Ekonomistler de çaylak burada. Onun için yani tek bir cevabı yok bilmiyoruz. Zaman zaman işte hiç etmeyen şirketlere 5-6 yıl hala yatırım yapılmaya devam ediyor. Ama ben bunu görüyorum ki 2010'larda eğer bir şey çözeceksek biz piyasa olarak yani bu business modelleri konusunda büyük bir paradigma atlaması gerçekleşmesi lazım ya bu tür şirketler zaman zaman işte kar amacı güdüp yarı kar amacı güden bir hale gelecek. Ee, onun dışında biraz yalnızca kar bir şirketler yapmadı yani parsiyi toplayacak şirketler birkaç tane yani şimdi Twitter mesela Apple'ın Twitter olayı çıktı değil mi bu hafta içerisinde? Apple Twitter'a evet. 10 milyar dolar yatıracak diye. Bu eskiden olan bir şey yani bir yıldan esas da konuşulan bir şey. Yeni New York Times bunu pompalamaya başladı. Böyle böyle hype'larla biz ilerliyoruz. Ama gerçekten de yani eski modelleri kullanmaya çalışanlar çok kaybediyor burada Özgür. Benim gördüğüm es o. Eski, mo eski modelden kalsın ne peki. Yani biraz şöyle açayım istersen. Hani bugüne kadar borsadaki şirketler, işte finans sektörünü döndüren şirketler hepsinin bir tane product'ı vardı. Facebook'un product'ı bence hani gün, be gün değişiyor. En baştaki söylemi Facebook'u Zükenberg bize yapmıştı. Neydi? İlk okudaki arkadaşlarımıza connect etmekti. Ondan sonra biraz daha kendine yaptı ortaya çıktık. Yani yaptığından kastım işe işe markaları soktu. Ben arkadaşlarımdan gelen mesajları görürken şimdi %X oranında markalardan gelen mesajları görüyorum hmm. e, feed'imde. E, yani ürün devamlı bir gelişim halinde. Bunun da bir gelişim ve değişim halinde. Haklıdır bunu yapmakta. E, ama ele tutulur bir şey yok günün sonunda. Ben şuyum demiyor. <gülüyor> Diyemiyor. O anlamda benim her zaman pozisyonum bazı şirketler default pozisyonunu aldıklarını zannederler. İşte bu insanları cebe koyduk. İşte artık bizden vazgeçemeyen zannederler. Ama sizin de bahsettiğiniz zaten konular bunu ha, gösteriyor ha. ki, her zaman bir şansımız var. Tüketicinin her zaman şansı var. Onun için hiçbir şirket işte ben önce onları bağlarım, ondan sonra kar elde etmeye başlarım. Zaman zaman işte ilk başta ilk iki yıl, üç yıl, beş yıl kar etmem, ondan sonra zaten bana bağlanmışlardır. Yavaş yavaş onları sağmaya başlarım, inek gibi sağmaya başlarım diyorlarsa aldanıyorlar diye bakıyorum ben. Her zaman senden o ürünü daha iyi verecek sana çok daha iyi bir şekilde verimli verecek, başka birisi olacak ve düzenli olarak kar etmeye devam etmek çok zor bu piyasada. Belki de o zaman şey diye bağlayabilir miyiz? karı elde etme yöntemlerimizi tekrar oturup düşünmemiz lazım. Kesinlikle. Aynen. Yani kar diye tanımladığımız meseleyi bir tekrardan oturup düşünmemiz gerekecek. Yani... Çok kısa şöyle bir ekleme yapayım. Belki sizin de hoşunuza giderse bu şekilde bağlarız. Bence karın artık sadece rakamsal bir ifade ve para olmaktan çıkması evet. gerekiyor. Belki de yani Facebook kendi developerlarını kaybetmeden 50 sene boyunca devam eden bir şirket olduğunda karlı bir şirket. Anlatabiliyor muyum? Yani her evet, şey aslında evet. para değil. O adamları kaybetmemek de bir kar. Yani Apple'ın diğer hala bazı noktada farklı durmasının sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. Kendi adamlarına evet. çok fazla değer veriyor. İşte yaptığı işlere çok fazla değer veriyor. İyi şeyler yapmak da bir kardır yani hayatta. İlla en karlı şirketi kurmak değildir yani bence kâr. Evet, evet kârın tanımı değişiyor. Evet. Biraz öyle, evet. Yani genelde bize fayda deriz. İşte faydan içerisinde para da var, sağlık da var. Hı hı. Efendim, böyle arkadaş grubu da var. Yani karma bir şey esas da kendi kendine insanın fayda sağlaması. Evet. Ve finansal e, taraflayı da tek başına değerlendirmemiz gerekiyor, belki ona daha yaklaşmaya başladık yani insanlık tarihi olarak kendimize nasıl fayda elde ederiz diye, illa diğerinden alayım, şunu satayım da değil belki biraz daha karma bir fayda teorisine doğru gidiyoruz. Evet. Ama Onur'cum biliyorsun her şeyin başı sağlık. O yüzden <gülüyor> e, hepinize e, sağlıklı bir pazar günü diliyorum. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Süper Beta ekibine. Siz teşekkür ediyoruz. Tatilinizi böldünüz de geldiniz. Öyle diyeyim yani. <gülüyor> <gülüyor> Bitmek bilmeyen. E, <gülüyor> Gerçekten çok samimi bir sohbet oldu yani. Benim için reklam dünyasını hep birlikte hallaç pamuğu gibi attık diye düşünüyorum. Ee, onur... Hayırlısı olsun diyorum bizim adımınıza. Ha hakkınızda hayırlısı. Umarız iş hayatında bu programla birlikte bir yükseliş <gülüyor> yaşarsınız. Ee... Olmadan New York'ta gelecek bir kapımız var diyor mu? Tabii tabii. Evet, ev geniş buyurun yani. Hakikaten ee, şişirilebilir yatak falan her türlü. Artık burada <gülüyor> lokal olarak bloğumuzda blok parti falan yapabiliriz. Bloktaki... E... Kobilerin şeyini, reklamlarını yapabiliriz yani. Birlikte. Şahane o zaman. Hiçbir korkumuz yoktur. <gülüyor> Hatta Jay-Z, Beyoncé falan çağırırsın artık. Yani onlar bizim mahalleye geliyorlar ama pek yüz bulamıyorlar Onur. Açık konuşalım şimdi. Öyle evet. mi? Evet. <gülüyor> Neyse çok teşekkür ediyorum herkese. Süper Beta ekibine benden de çok teşekkür. Evet. Aynı zamanda Nişantaşı'ndaki köpekleri de duyma olanağı buldum. Evet. E, arkadan Aynen, sesler, sesler geliyordu. Çok hoş geliyordu. Yani böyle bir Türkiye İstanbul kokusu geldi bana. Evet. Çok ya yani Burada böyle havlamıyorlar burada. Valla <gülüyor> horozlarımız da var. Kaplumbağalarımız, kirpilerimiz, akreplerimiz, bahçe ortamında her türlü çeşitli atraksiyonumuz mevcuttur. Yani fayda Bekiz. oldu arkadaşlar. Herkes kar, Her şey kar, karlı olmuyor yani. Kaplumbağalarla akreplerle fayda öyle sağlanıyor. <gülüyor> evet. Mutluluk <gülüyor> bu, bu kapağın altında diyelim. Oo, o zaman ben burada bitiriyorum. Artık bu leopardsı <gülüyor> sevdiler. Hepinize sevdiler arkadaşlar. <gülüyor>